436, numaralı konu, Hz. Ömer'in Rumlarla cihat hususunda Hazreti Ebubekir'i desteklemesi bunun üzerine Hazreti Ömer ayağa kalkarak şunları söyledi, Hamd, yarattıklarından dilediğine hayır ve iyilikler veren Allah Teala'ya mahsustur, Allah'a yemin ederim ki biz davet edildiğimiz bütün hayırlı işlere icabet etmişizdir, bu da Allah'ın, kullarından istediklerine verdiği bir faziletidir, o en büyük fazilet sahibidir, andolsun ki ben de sana böyle bir teklifle gelmek istiyordum, fakat... Sen benden daha önce davrandın, çok yerinde bir karardır ve ben de bu konuda sana katılıyorum, Allah seni isabetli kararlarında daim kılsın, bana göre en kısa zamanda ordu sevk etmeli, sonra bu orduları da arkadan göndereceğin diğer ordularla takviye etmelisin, eminim ki Allah Teala kendi dinine yardım ederek, onu ve Müslümanları aziz ve galip kılacaktır.